ev, iş yerleri ve geçiş yerlerinde hava koşullarının etkisini en aza indirmek üzere montaj yapılan sundurmaların mekana kattığı estetik ve şık görünüm konusunda olumlu etkisi vardır, kapı üstü sundurma fiyatları mekanın dış görünüşüyle uyumlu olarak tasarlanabilir, bu şekilde sonradan montaj yapıldığı uyumluluğu sayesinde belli olmaz, mekanla uyumlu bir zıtlıkla montaj yapıldığında ise mekana farklı bir hava katacaktır, yapı malzemesi dilediği gibi seçilebildiğinden geniş yelpazede imkanı sağlar, sundurma sayesinde kapıların ömrü artacak, belirli hava olaylarını engelleyeceği için kişilere konfor sağlar, üretimi yapılacak malzeme seçimi ile karanlık kasvetli bir görünümün önüne geçilerek aydınlık, ferah bir ortam yaratılabilmesine de olanak sağlamaktadır, ısı yalıtımı konusunda da tasarrufa katkıda bulunur, ev ve iş yerinden çıkışta birden bire dış mekandaki hava koşuluyla karşılaşılmayacağından rahatlık sağlar, mekandan çıkılırken dışarısı yağmurlu ise şemsi açma, dışarısı rüzgarlı ise giysileri ayarlama, güneşli ise güneş gözlüğü telaş gerektirmeden takılabilecektir. Sundurma sistemleri ile evler için ayakkabıların dışarıda giyilebilmesi veya dışarıda çıkarılabilmesine imkan sağlayacağından evin içerisinde de bir miktar mekandan tasarruf edilebilmesi olanaklıdır. İş yerleri, bina arasındaki geçiş veya bahçe içlerindeki geçiş yerlerine de sundurma uygulama imkanları bulunmaktadır. Bu sayede aynı mekanda bulunan bir kişi hava durumundan etkilenmeden diğer mekana geçebilecektir. Sundurmalarla belirlenen bu geçişler sayesinde istenmeyen geçişler de engellenebilecektir. Sundurmalar cam, ahşap, demir gibi isteğe bağlı birçok malzemeden imal edilebileceklerdir. Bu şekilde tek bir malzeme seçimi veya bu malzemelerin karışımı şekilde uygulanabilme imkanları nedeniyle geniş bir dekorasyon imkanı sağlamaktadır. Geçiş yerlerinde istenen süslemeler de yapılabilecek ve ferah bir ortam yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Giriş yerlerinde ise belirli bir alan kazandırdığı için farklı malzemeler kullanılarak bisiklet koyma yeri, ayakkabılık monte edilmesi gibi çok amaçlı kullanımlara da yönelik uygulamalar yapılabilecektir. Bina giriş, geçiş yerleri, açık alanlar, cam üstleri gibi geniş bir uygulama alanı bulunan sundurmalarda kullanılan cam, ahşap ve demirler hava koşulları ne olursa olsun bu koşullara dayanıklı malzemelerden imal edilmektedirler, bu rahatlığı sağlamak için yapılacak keşifle çözümler üretilebilecektir.